Ama ben aynı lakin insanın maymun olduğunu gördüm. Çok önemli. Bu bizim söylediğim manevi olarak konuştu. Hz. Musa zamanında ya efendim beni İsrail zamanında zahir olur yani. Tabi yaptığı günah anla yazılır. Hanesinin üzerine yazılır. Ve akşamdan adam sabahleyin domuz olur. Dörde hakkı domuz yani. Efendimizden sonra allah Teala'nın Peygamberimize olan muhabbetlerine dolayı bizden nesli kaldırmış Allah-u Teala. Bizde manevin isim olur. Ehyanedir de zahiren olur. E yani bir ama 100 senede 200 senede bir defa filen böyle yani onu hatırlatır yani. İşte İbn Şahin tarihinde var sabah namazında adamın birisi halıptı sabah namazı kumayı imamı işletmiş imamın taklidi yapmış ben yani maymun mu söyledim? Var. var İbn Şahin tarihinde gördüm. Ma. Sonra burada bir adam ben o vakit molla Benim bir adam öldü burada Balat'ta domuz oldu öldüden sonra. Bütün bu ilk, o vakit belediye şeyleri yoktu, şarlat yok, yok. yıkıcıda gitti yıkayın korktular yıkayamadılar kaçtılar. Bir Ahmet Efendi vardı, o Valide Hastanesi'nin imamı Tata Ahmet Efendi, o yıkadı, yüzünü şey attı, çuval, yüzünü görmemek şartıyla vücudunu yıkadı, böyle bu şekilde, hani çuvalın altında adamın yüzünü yıkadı, domuz oldu adam, hep gittim, ben de gittim. Hatta yanımda Hafız-ı Cahit Efendi vardı, Mehmet A.Cami'si i̇mam Hacı Hacama Efendi'nin oğlu, Hafız-ı Cahit'i beraber gittik, görelim diye, domuz oldu. Sonra ben cenazelerim pek meşgul olduğum için gençliğimde falan, bir tane daha gördüm böyle. Veçi insan ama domuza dönmüştü. Benim yani size böyle çıkmış buraya kadar böyle uzanmış böyle bir acayip olmuştu gözümden gördüm. Hani böyle 100 senede 200 senede 200 seninde bir defa oluyor böyle.